Aziz Sıddık kardeşlerim, Medrese ü Zehra erkanlarına ehemmiyetli bir meseleyi havale ediyorum. Seyyid Salih, Arabistan'da asay Musa'nın çok lüzumu ve çok faydası olduğunu oralarda seyahatimde anladım. Herhalde Arapçaya tercümesi lazım geliyor dedi. Benim halim ve hastalığım müsaade etmediği için benim bedelime Medrese ü Zehra erkanı dört yere güzelce Arapçaya tercümesi için muhabere etsinler. Bir mektubu Camiül Ezher'e, Emir Dağlı Kılınç Ali vasıtasıyla orada birkaç edibzatlar tercüme etsinler. Bir mektub da, Ankara Diyanet Dairesi'nde Risale-i Nur'u ciddi takdir eden ve alakadar olan bir iki alim Arapçaya tercüme etsinler. Biri de, Kayseri kazalarından Ürgüp müftüsü kardeşim Abdülmecid'e yazsınlar ki, 20 sene bütün kuvvetiyle Nur'a hizmet etmek ona lazım iken etmediği için, onun bedeline bütün kuvvetiyle Arapçaya tercüme etsin. Biri de Isparta Havalisinde Nur Dairesindeki alimler dahi Asay Musayi Taksim suretinde her biri bir kısmını tercüme etsinler. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela en büyük müjde ve Risale-i Nur'un tam serbestiyetine bir mukaddeme olarak çok ziyade beşâretinize sevindik. Isparta Adliyesinin 3 sene bir menzilde saklamaları o menzilin kirası olarak o 300 lira bedeline yeni yazı tarihçiyi hayatı bana bırakılan 500'den ikişer lira fiyat ile o 300 liraya o fiyatı mukabil tutarak o tarihçiyi hayattan 50 tane gönderirsiniz. 4 sene hapis çeken Mübarek Asay Musa ve Zülfikar mecmuaları benim nazarımda pek fazla kıymetli olduğu için bana 50 liralık gönderiniz. Size şimdi 50 lira gönderiyorum. Saniyen Nazife bin Barakallah bin maşallah ikinci bir Hüsrev İnebolu ikinci bir Isparta olduğunu ispat ediyor. Tarihçi hayatın en mühim meselesi Medrese Tüz Zehra olması cihetiyle Nazif'in bu neşriyatı Reisi Cumhurun Medrese Tüz Zehra manasında ve Doğu Üniversitesi namında Şark Camiül Ezher'ine ciddi çalışmasına bir vesile olduğunu zannediyoruz. Salisen Dinar'ın Baraklı İmamı Süleyman'ın ehemmiyetli mektubuna karşı yazınız ki, Türkler hakkında senayi peygamberi muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş. Hadis var. Fakat bu hadisin hakiki sureti ne olduğunu, yanımda kütüb hadisiye bulunmadığından bilemiyorum. Fakat manası hakikat ve Türk milletinin senayi peygamberiye mazhar olduğu hakikattır. Bir numunesi Sultan Fatih hakkındaki hadistir. Nur'un birinci talebelerinden Hulusi Bey'in Ankara'da dostlarına Risale-i Nur dairesine girmesine teşvik eden manidar ve güzel mektubu dahi gösteriyor ki 25 seneden beri hiç sarsılmadan nur hizmeti yapmasına bir numunedir. Umum kardeşlerime ve hemşirelere binler selam. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Cenabı Hakk'a hatsız şükür olsun. Mahkemede üç sene hapsedilen Asay Musa risalesinden ve Siki Gaybiye risalesinden beş nüssayı Kemal Sürur ile aldık. Cenabı haksizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Saniyen, mahkemeden verilen Zülfikar nüssasında tassi olunmuş sehipler, bu da tassi edilmemiş. Mu'cizat-ı Kur'aniyenin dördüncü zeylinin 111. sayfasında sekizinci satırında hem Lamın sehidir, hem Lanın olacak. Çünkü Kur'an'da lam, 30 bindir. La, 19 bindir. Salisen Yeni harfle, Isparta Sümerbank fabrikasında bir zat, bir mektubunda bir sual soruyor. Benim bedelime siz, kader risalesini ona tavsiye edersiniz. Ben hem rahatsızım, hem hususi mektuplar yazamıyorum. Hem Zübeyir de Ankara'ya gitmiş. Hem yeni harfi de bilemiyorum. beray malumat, size gönderdim. Rabian Şoför Abdurrahman ile kendi nafakam 50 lirayı daha gönderdim. Bana gönderdiğiniz kitapları ve sözler mecmuasını kalan borcuma hesap edersiniz, pek acele oldu, umuma pek çok selam ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela sizi tebrik ediyorum. ve bu defaki Hüsrevin bakanlara yazdığı istida, pek mükemmel bir vesikay-i tarihiye hükmündedir. Fakat bir iki gün evler sungurdan aldığımız bir telde, 185 eserin verilmesine emir verilmiş. Bu adetli cümleyi anlayamadık. Telgraf hanede müdürden sorduk, o memur onu yanlış almış. Makineden ben kulağımla işittim. Ve bütün eserlerin geri verilmesine demektir. Hatırımıza geldi ki, acaba 130 risalenin bazılarını müteaddit cüzleri, birer risale yapıp, 185'e mi çıkardılar diye ihtimal verdik. Ve anlayamadık. Hem Yeni Sabah gazetesi yazdığı gibi Madrasetü Zehra'yı Doğu Üniversitesi namıyla büyük bir İslam darül Fununu, Reis-i Cumhur tabiriyle her müşkilatı iktiham edip onun yapılmasına çalışacaklarını haber aldık. İnşallah 40 senedir takip ettiğimiz mühim bir maksadımızı vatan ve milletin menfaati için yapmaya mecbur olacaklar. Saniyen Gönderdiğiniz üç sene bizim gibi hapiste bulunan Zülfikar ve Asay-ı Musa'dan ehemmiyetli yerlere birkaç tane gönderdim. Ez cümle, Cezire'de cami imamı Vastanlı Abdurrahim, benim eski talebelerimden olup buraya kadar geldi. Ben on adet mühim kitaplardan verdim fakat hatırıma geldi ki, Zülfikar'ın mucizat-ı Kur'aniye dördüncü zeylinin iki yerde, biri sekizinci satırda, biri on ikinci satırda. La'nın yerine Lâm'ın yazılmış. Halbuki lam Kur'an'da otuz bindir. la on dokuz bindir. Bu sehiv, başka nüshalarda kısmen tahsih edilmiş. Fakat mahkemenizde kalan zülfikarlarda tahsih edilmemiş. Ben de burada unuttum, siz cezirenin müftüsü vasıtasıyla o İmam Abdurrahime müstensihin bu sehvini tahsih eylemesini yazarsınız. Ta ki, Medrese ü Zehra'nın bu vasıta ile, cezire ile dahi münasebetler olsun diye size havale ediyorum." Hem bu defa Hüsrev'in mektubunda Zübeyir'in Nazife göndereceği pusulayı oraya sehben gönderdiğini anladım. Hüsrev'in de küçük bir sehbi var. Çünkü 24. dördüncü mektub değil, 24. sözün onuncu aslına dair Nazife bir kısacık mektubum vardı. Sureti burada kalmamıştı. Onuncu asılın suretini Nazife gönderip, o pusulanın suretini bize göndermesi için demiştim. Halbuki onuncu aslı sehven size göndermiş. Fakat gayet parlak, uzun istidası, bu küçücük sehveni hiçe indirdi, affettirdi. Bu meselenin sırrı budur. Nazif, büyük bir hayır yapmak için, nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan, cevşenül kebiri makine ile teksir etmiş. Bunun sevabına dair, Haşiyesindeki pek harika ve müteşabih hadislerden faziletine dair olan parçayı beraber teksir etmek için bana yazmıştı. Ben de dedim, 35 seneden beri her gün cevşeni okuduğum halde o haşiyeyi 3-4 defadan ziyade okumadım. Onun için onun aynı münasip olmaz. Ta muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar. İnşallah yakında o mübarek cevşenül kebir nurcuları şevkiyle tenvir edecek. Salisen. Ankara ve İstanbul Üniversitesi'nden Nurcuları, İstanbul'da 2000 adet rehberi tab ediyorlar. Zannımca büyük rehberdir. Daha iyi. İnşallah gençlere büyük bir rehber olur. Kılıç Hacı Aliye Medresetu Zehra ile münasebetler olmak için siz yazınız ki Asay Musa'yı edip alimler güzelce tercüme etsinler. Ta o tercüme münasebetiyle alemi İslam'ın o üstatları nurlarla alakadar olsunlar. Rabian Hacca giden kardeşimiz marango zahmet, selametle gelmiş mi? Merak ediyorum. Hem Zülfikar ve asay Musa'nın ahirinde, hüsreve ve yardımcılarına olan aynı duayı, Mustafa Gül ve Refiklerini ilave ile Sözler Mecmuasının ahirinde yazınız. Bâkî umumunuza selâm. Elbâkî huvelbâkî. El Kardeşiniz Sayit Nursi. Bu muallim Osman, Ceyla'nın hapis arkadaşıdır. Ondan tam ders almış. İkinci bir Ceylan olmak kabiliyeti var. Medare hayrettir. Duamda Nurcular dairesinde her gün isimleriyle yad ettiğim iki Sofi meşrep kendilerini satmak fikriyle bana ve Nura ilişttiklerine dair mektup geldi. Ben gücenmedim, onları daha ziyade duama aldım. Aynen eskiden İstanbul'da eski partinin desinseleriyle bize ilişen malum ihtiyar Şeyh gibi onları hem kendime mübarek kardeş hem dost bildim. Hakkımı helal ettim, fakat iki ihlas lemalarını okumalarını arzu ediyorum. Kardeşlerim, siz dahi böylelerden gücenmeyiniz, münakaşa etmeyiniz. Sait Nursi Bismihi Sübhaneh Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Mahkemeyi Kübra'ya şekva ve müdafatın bir haşiyesidir. Aziz Sıddık kardeşlerim bu mealde perver demokratlara istida yazabilirsiniz. Hastayım, siz nasıl münasip ise öyle yapınız. Avukatımızdan bir gün evvel aldığımız mektupta, kitaplarımızın suç mevzuu olan ve olmayanlarını tefrik etmeye çalışıyorlar diye haber verdi. Şimdiye kadar yaptıkları gibi yine hiçbir kanuna uymayan bir tarzda, binler kelime içinde bir risalede bir tek kelimeyi bahane edip suç mevzu yapmak, orisaleyi vermemek suretiyle nurların intişarına garazkârane mani olmak fikriyle hem kararnamelerini mahkemeyi temyizce bütün bütün bozan o kararnamede suç mevzu gösterdikleri bizim aleyhimizde olmadığı halde müddei umuminin iddianamesine karşı hata savab cetvelinde 81 hatasını ve garazkarlığını kat'i ispat ettiğimiz halde Şimdi aynı garazkarlıkla 400 sayfa Zülfikar risalesini, birkaç satır tesettür ve irsiyet hakkındaki yüz bin tefsirin aynı manayı söylediklerine binaen 30-40 sene evvel yazılan cümlelerini suç mevzuu yapıp o mecmuayı azimeyi müsaade edip bize vermemek dünyada hangi kanun buna müsaade eder? Hem Afyon mahkemesindeki eserler tekraratı Kur'aniye ve melekler hakkındaki iki parçacık müstesna olarak. Bütün eserler iki sene ellerinde kalarak hem Denizli hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi beraatine karar vererek, içinde suç mevzu bulamadıkları ve bize iade etmeye karar verdikleri ve aynı eserler Isparta hükümetinin bir vakit müsaade ile tamamen eline geçtiği halde, tamamıyla sahiplerine iade ettikleri ve sonra da Zülfikar'la Asay-ı Musa'yı ruhsatsız eski yazı ile neşir bahanesi ile dört seneden beri müsaade edip, Aynen hiçbir zayi olmadan 170 adet mecmuada bir suç mevzu bulamadıkları için bizlere tamamen iade ettikleri. Ve bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri. Eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itirazımızın yüz misli ziyade, şimdiki dini mecmualar, resmi cerideler aynı itirazı şiddetle vurdukları halde, Risale-i Nur'un bir mahrem parçası, şimdiki zaman tamamıyla tayin ettiği bir hadisin hakikatini tefsir bahsinde, şeflerin başı Lozan muaidesinde hiçbir zaman hiçbir Müslüman hakiki türkü, hiçbir nasraniyete ve Yahudiliğe ve başka dine girmeyen ve İslam kahramanları olan Türkleri protestan yapma, malum Hahambaşı başı ile ittifak ederek rey veren o adam, bütün ulema-i İslam'ın cevazı yok diye ittifakan hükmettikleri halde, on cihetle kanunlarla onu bütün bu vatandaki masum Müslümanlara cebren giydirdiği ve tarihi beşerde bu çeşit manasız acı bir cebri umumi yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfi kanun namına kanun ile onu bu milleti İslamiye'ye cebren giydirmek, elbette o adam, o Lozan muahedesinde verdiği dehşetli fikrini ispat etmiş ki, din-i İslam'a gayet muzır olarak hadisin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir. İşte hakikat böyleyken, Afyon Mahkemesi, adalet namına değil, belki o ölmüş adamın muhabbeti taassubu namına, eski harfle de neşredilen kararnamenin ahirinde bizi mahkum etmek için, en mühim sebep, savcının garazkârlığı sebebiyle mahkeme heyeti demişler ki, Sayit ve arkadaşları Mustafa Kemal'e din yıkıcı Süfyan demişler ve kalplerdeki sevgisini bozmaya çalışmışlar. Onun için mahkum ediyoruz. Acaba, ölmüş gitmiş bir adamın şahsına karşı bin defa böyle itiraz da olsa, şahsi bir dava oluyor. Mahkeme-i adalet buna dair böyle bir hüküm vermek, elbette pek acib bir mana, iş içinde vardır. Şimdi böyle adamların elinden nur eserleri dört defa, beraet kazandıkları ve şimdi Adliye Bakanı, üç defa nur eserlerinin beratine ve eserde suç mevzu olmadığına, bizi mahkum eden afyon kararını bozmasıyla hüküm verdiği halde, Şimdi bütün millet, adalet ve şefkat ve diyanete hizmet bekledikleri demokrat hükümeti zamanında, eski müstebitlerin dehşetli planlarıyla Risale-i Nur'a karşı garazkarların keyfine bırakmamak, bırakılsa demokrat hükümeti aleyhinde büyük bir hıyanettir ve milletin teselli ümidini kırmaktır. Benim Ankara'da bir vekilim Mustafa Sungur, 17 11 1950 tarihli çektiği telgrafta Umum Risale'nin bize iadesine karar verilmiş diye müjde verdi ve Adil Adliye Vekili üç defa beraet verdiği ve şimdi de Sungur'un mektubuna göre hem iadesine emir verildiğini ve şimdi telefonla yine haber vereceğim söyledikleri halde, bu on altı seneden beri aleyhimizde olan iftiralar ve jurnallar, hem Eskişehir hem Denizli Mahkemesi'nden bütün dosyaları Afyon Mahkemesi manasız toplamak ve af kanununun çıkmasıyla, ve mahkemelerin beraat vermesiyle o mübarek eserleri, o dosyalar içerisine karıştırarak çürütmek için mahzene atmak ve üç seneden beri bizi aldatan bazı eşhasa, nurların işlerini bırakmamak lazım geliyor. Başbakan ve adliye bakanına, bu gayet mühim meseleyi nazar dikkatlerine arz ediyoruz. Sait Nursi Haşiye, acip bir hadise, Adalet ve dinden hariç zalimane numunelerden birisi de 3 seneden beri müsaade ettikleri Kur'anımızı çok defa istediğimiz halde vermedikleri ve 2800 lapsayı Celal altınla yazılı, gözle görünen mucize-i Kur'aniyeyi gösteren o mübarek Kur'anımızı bize vermediler. Şimdi avukat diyor ki bir istida Diyanet Reisine yazınız ki iade edilsin. Bunun gibi yüzler numuneler var ki sırf bir garazla ve ecnebî parmağı ile aleyhimize işler dönüyor. Bizi ve alemi İslam'ı pek sevindiren demokratlar dikkat etsinler. Nurları ve nurcuları bu işkencelerden kurtarsınlar. Nur talebeleri namına Said Nursi Bismihi Sübhaneh Ve immîn şey'in illâ yusebbihü hamdi. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuh Aziz Sıddık kardeşlerim, benim Abdurrahman'ım ve küçücük bir hüsrev namını alan ceylan, Vazifesini iki-üç yerde tam yaptı, geldi. Şimdi daha büyük bir vazife için Ankara'ya, Sungur gibi bir vekilim olarak gönderiyorum. Saniyen, bazı zatların mektuplarını bera malumat size gönderdim. Salisen, benim sözler mecmuasından ve İnebolu'dan gelen yeni harf tarihçi hayat ve eski harf cevşenden bana gönderilecek nüshaların mukabili, size ne kadar borcum olabilir, bildiriniz. Elbaki, bâkî hu -el Kardeşiniz Said Nursi